Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. 24 sene öncesinde bir düğüne hediye olarak altı bilezik dahilmiş. Hocam şimdi e, altında çok pahalı olduğu için biz bir miktar para verdik. Yani tam e, şimdiki bir altın bir milyara yakın oluyor. E, biz 200 milyon para verdik. E, acaba borçlu mu, kalmış mıyız yani? Ondan hmm. düşündük. Bir de bir başka daha sorum olacak. Onu sormadan önce ben size bir soru sorayım olur mu? Buyurun. Sizin oralarda yani yörenizde bu adet böyle midir? Yani borç şeklinde mi takılır? İşte hocam ben e, hediye olarak diyorlar ama yerine de götürmeyince laf ediyorlar. Heh. Ondan sonra Oynen. yani e, hediye sanki borçlu gibi oluyorsun. Yani bunda borçlu olur etmez diye düşündük kendisi. Evet teşekkür ederiz. Düğündeki takı evet, tabii, meselesi nasıl? Düğündeki takı olayı öncelikle tabii ki yörelere göre belki e, farklı adet e, geleneklerimiz oluşmuştur. Ama e, düğünde bir insanın bir başkasına taktığı takı ben hediye olduğunu düşünüyorum. Yani Hı -hı. iyi niyetle e, bu işin başladığını düşünüyorum. Aksi takdirde eğer iş e, böyle e, emrivakiler şeklinde dönüşürse e, bunun e, kötü sonuçları Olacağına da inanıyorum. Onun için e, bu hediyelerimizi mutlaka işte bir yakınımız bir tanıdığımız düğün yapıyorsa e, buna taktığımız hediyeyi e, bir borç olarak e, telakki edilmemesi gerektiğini. Çünkü o anda o insanın takacağı hediye farklı olabilir e, veya gücü ona yetmiştir. E, karşı tarafta illa ona onun karşılığında aynı hediyeyi takmak zorunda da değildir. O da belki daha iyi bir hediyesi e, layık görecektir. Veya diyelim ki durumu imkanı el vermediği için belki e, gücü e, ancak daha basit bir hediyeyi e, takmayı el vereceği için illa da onun karşılığı olması gerekmiyor. E, bir defa bunun adını koyalım. E, gerçekten e, bazen... E, kardeşlerimizden yani halkımızdan Müslüman kardeşlerimizden çok farklı tepkiler de alıyoruz yani e, belki bir espri mahiyetinde sadece birisini söyleyeyim sizlere e, gerçekten e, bu hediyeleşme usulüne aykırı olduğunda düşünüyorum yani e, bir komşu e, diğer komşusuna artık e, ne yapıyor e, düğününde bir altın takıyor çeyrek takıyor hı hı. E, çeyrek taktığı takan kişi işte o e, diyelim ki mahalleden sokaktan ne yapacak göçmesi gerekiyor. E, göçeceği zaman da e, hediye verdiği kişiye haber gönderiyor diyor ki biz göçüyoruz şu borcumuzu alalım gitmeden önce diyor. Acaba e, böyle yaklaşımlar e, ne kadar yani İslam dininin e, güzel dinimizin o hediyeleşme e, için koymuş olduğu şeylere ne kadar uygun? Bunun abartıldığını özellikle vurgulamak istiyorum seyircilerimize. Bununla birlikte tabii ki kardeşimizin, ben geçmişte bana takılan altın çok değerli bir şeydi. Hı hı. Bugün ise altın büyük bir şeydi, altındı, gramdı. Bugün ise altın değerlendi ama onu takacak gücüm yok. En az takdir ediyorum şu kadar bir fiyattır, benim gücüm buna yetiyor. Onu taktığım zaman borçlu mu kalırım düşüncesi yersizdir. Evet. E, mutlaka biz sevdiğimiz, tanıdığımız insanlara e, onun layık olduğu en güzel hediyeyi takmak isteriz. Ama takamadığımız zaman da ona karşı borçlu olmayız. Zaten borçlanma işlemi de çok sağlıklı Tabii. değil. Yani, yani kişi bir şey talep etmiyor sizden. Siz evet. götürüp ona işte beş bilezik takıyorsunuz. Evet. Bana beş bilezik borcum var gibi bir düşünce de zaten sağlıklı değil. Bu, Belki o bu bir hediyeleşme olmaz o zaman. Ya zaten borçta da biraz sıkıntı evet. var. Belki o kişi o kadar istemiyor yani ödeyemeyecek. Yani bazı yörelerde bakıyorsunuz bazı uygulamalarda kişilerin adlarını ve karşılarına ne verdiklerini bir bir yazıyorlar. Maalesef. Ve e, veren kişi de aynı ile veya daha fazlasıyla almak istiyor. Tamam belki gönlünden bunu geçiriyordur ama o uygulamada bazen ne olabilir? Problem olabilir. Hı -hı. Problem olduğu zaman onun ona borçlu kalması söz konusu olamaz. Nihayet bunun adı hediyedir. Dayanışmadır. Mutlaka yakınlarımız Böyle bir külfet altına girdiğinde ne yapalım? Gücümüzün yettiği kadar onları destekleyelim. Yardımcı olalım. Ama onlara da minnet altına sokmayalım. Kendimiz de minnet altına girmeyelim lütfen.